Yaşlı adamın yaptığı şey her zaman doğrudur. Bir zamanlar kırda eski bir çiftlik evi varmış. Üstünde her çeşit bitki yetişen sazlık bir çatısı varmış. Bu evde mutlu, yaşlı bir çift yaşıyormuş. Bu çift çok fakirmiş. Tek geçim kaynakları atlarıymış. Atlarını tüccarlara kiraya veriyor ve karşılığında yiyecek veya giysi alıyorlarmış. Asla daha fazlasını istemezlermiş. Aldıkları ücretten mutluymuşlar. Ooo hayatım çatımızda büyük bir delik var. Oh, ama iyi tarafından bak. Evimizin pencereleri hep paslı ve bozuk. Çatıdaki o büyük delik sayesinde pencereleri onarmaya gerek kalmadan ışık ve hava alacağız. Haklısın. Ee, peki kış ve yağmura ne diyeceksin? Hmm. Biraz para kazanmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Hah, ben buldum. Bugün pazarda bir fuar var. İstersen şu atı sat. Onun için iyi bir para öderler. Beş gümüş sikke belki. Hatta belki de yedi. Belki. Umarım o kadar alırım. Aa, alırsın. Benim yaşlı kocamın yaptığı şey her zaman doğrudur. <gülüyor> yaşlı adam atıyla beraber yola çıkmış. Fuara giderken bir sütçünün evinden geçmiş. Süt. Hey, vay canına, ne çok süt var. Muu. Evet. Belki. Sen buna pek sevinmiş görünmüyorsun. Sen halimi nasıl anlarsın? Senin harika bir atın var. Keşke benim de olsa. Öyle mi? Peki. Eğer bu ata sahip olmak... ...seni mutlu edecekse bir değiş tokuş yapalım. Değiş tokuş mu? Yani atına karşılık benim ineğimi mi istiyorsun? Evet. Neden olmasın? Benim bir ineğim olsa mutlu olurdum. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Değiş tokuştan memnun olan yaşlı adam neşe içinde fuara doğru yürümüş kapıdan girmek için uzun kuyrukta beklerken. Merhaba Harry. Merhaba. Suratın niyazık arkadaşım. Benim sağlıklı ineğimi hatırlıyor musun? Karım onu iyi ve faydalı bir şeyle değiştirmemi istedi. Ben de en iyisi bir koyun dedim. Ama karım bundan memnun olmadı. Bu koyunu daha iyi bir şeyle değiştirmem için beni geri yolladı. Daha iyi bir şey bulur muyum bilmiyorum. O kadar mı? Sen şanslı birisin arkadaşım. Ben az önce atımı bir inekle değiştirdim. Ve şimdi tekrar düşündüm. Karım bir koyun almayı çok ister. Koyunun yünü kışın bizi ısıtır. Koyununu inekle değiştirmek ister misin? İnekle koyunu mu? Sen, sen bundan emin misin? Evet, tabii, kesinlikle. Ve böylece anlaşmışlar. Yaşlı adam karısının ne kadar çok mutlu olacağını düşünüp durmuş. Peri haklı. Koyundan daha iyisi var mı? İnsanlar kendilerini ne sanıyor? Alt tarafı bir düzine elma istedim. Cumurda ne zamandan beri yeterli değil? Bu... Hanımefendi, siz iyi misiniz? Yetti artık. Bugün hiç rahat etmeyecek miyim? Önce karganın ötüşünden rahatsız oldum. Sonra ineğin mölemesinden. Sonra atın nal sesinden. Sonra kazının ötmesinden ve şimdi yaşlı bir adamın çığlığından. Benden ne istiyorsun? Ya ben çığlık atmak istemedim. Bir dakika çığlık mı attım yoksa? Çünkü bence siz çok harika bir kadına benziyorsunuz. İnsan size niye bağırsın? Bağırdıysam çok özür dilerim. Ama müsaade ederseniz siz niye bu kadar mutsuzsunuz? Ah. Kazım bugün üç yumurta yumurtladı. Yani ikiden bir fazla. Bir, iki, üç. Karşılığında sadece on iki elma vermelerini istedim. Ama üç yumurta yetmez dediler. Üç yumurta ne zamandan beri yeterli olmuyor? Ya bu kaz bugün üç yumurta mı yumurtladı? <gülüyor> ne harika! O kaza sahip olan kişi şanslı biridir. Evet, biliyorum. Neyse. Burada dikilip seninle konuşmayacağım artık. Anlıyor musun? Hoşça kal. Bir dakika. Bir koyun sizi mutlu eder mi? Ben koyunumu sizin kazınızla değiştirebilirim. Koyun mu? Kaza karşılık mı? O kadar mı? Benimle nasıl dalga geçersin sen? Bu saçmalığı kaldıracak halde değilim. Hayır. Ben sizinle dalga geçmeyi hiç düşünmedim. Karım bu kaza sahip olmayı çok ister. Lütfen. Hiç olmazsa bir düşünün. Demek öyle. Hmm bu tuhaf bir anlaşma. Peki tamam. Madem bu kazı bu kadar çok istiyorsa, ben de senin koyununu alıp kazımı sana veririm. Anlaşma yapılmış. Yaşlı adam koyunu kaybetse de, bağıran kadından daha mutlu görünüyormuş. Lalelalelolalelindili lul Hava kararmaya başlayınca yaşlı adam eve dönmeye karar vermiş. Yolda giderken tavukla konuşan bir adam görmüş. Adam çok kabaymış. Bana bir yumurta yumurtlaman için daha ne lazım? Senelerdir bendesin ama tek yumurta bile yumurtlamadın. Ya bu tavuk senin ne dediğini anlıyor mu? <gülüyor> Çok komiksiniz bayım. Acaba ben de bu güzel tavukla konuşabilir miyim? Nasıl yani? Bu tavuk güzel mi sence? Senin hayatında sorunlar olmalı. <gülüyor> Sorunların sorun olduğunu düşünürsen sorun olurlar sadece. Doğru. Ne istiyorsun? Senin o tavukla bir sorunun var sanki. Bir kas seni mutlu eder mi? Kazımı senin tavuğunla değiştirebilirim. Ne? O kazı bucalıstavuğa karşılık mı? Emin misin? Evet kesinlikle. Karın bugün benden faydalı bir iş yapmamı istedi. Karın bunu faydalı mı bulacak? Tabii ki. Beni alnımdan öpecek ve şunu diyecek. Benim yaşlı kocamın yaptığı şey her zaman doğrudur. Ya öyle mi? O zaman sana hayır diyemem. Yaşlı adam yeni tavuğunu almış ve evine doğru yürümüş. Hey! Uslu olsan iyi olur. Ben bağırmayı sevmem. <Gülüyor> Benim karnım acıktı. Sıcak çikolatasında altı tane marshmallow var ama benimkinde beş tane var. Bu resmen haksızlık. Ama ama efendim, elimizde sadece bu kadar marshmallow vardı. Aaa! Aa, aa, aa. O bizim sorunumuz değil. Ben yardım edebilirim. Artık ikinizde beşer tane var. <Gülüyor> Doğru, bu adam gerçekten sorunumuzu çözdü. Se, se, se. Sen orada ne yapıyorsun değil? Kalk ve o pisliği temizle. Sen hatalısın. Bir bana bak, bir de bu çuvalın boyuna bak. Bunu benim taşımamam gerekir. Asıl onun beni taşıması gerekir. Ah, ah, ah. Hadi ama artık aptal çuval. Hey! Ne taşıyorsun sen o çuvalda? Çürük elma. Çöpe atmam gerekiyor. Ya! Ya! Şimdi hatırladım. Bizim bir zamanlar güzel bir elma ağacımız vardı. Ama kuruyup gitti. O ağaçtan geriye bir çürük elma kalmıştı. Karım hala saklar onu. Ona bu bir çuval dolusu çürük elmayı versem ne kadar mutlu olur acaba? Ben alayım bu çuvalı senden. Karşılığında tavuğumu alabilirsin. Vay vay vay! Ne duydum ben az önce? Bu bir çuval çürük elmaya karşılık tavuğunu mu vermek istiyorsun? Evet, tabii ki. Teklif edebileceğim bir tek bu var. Peki, e, peki karın bu elmaları görünce mutlu olacak mı? Kesinlikle. Beni alnımdan öpecek ve şunu diyecek. Benim yaşlı kocamın yaptığı şey her zaman doğrudur. Bugün duyduğum en komik şey bu. Dinle yaşlı adam. Bu tavuğu biraz para karşılığında satman gerekiyor. Bir çuval çürük elma sana ne şans ne de mutluluk getirir. Ama para kesinlikle getirir. Ya ama... Sizin çok paranız var sanki. Ama yine de bir marshmallow yüzünden mutsuzdunuz. O fazladan marshmallow'u ben bedavadan yedim. Ama bu sizleri mutlu etti. Ben paranın mutluluğu nasıl verdiğini veya getirdiğini anlamıyorum. Ama bu bir çuval çürük elma onu yapabilir. İmkansız! Sana inanmıyorum. Hmm. Buldum. Seninle bir bahse girelim. Ne, bahis mi? Evet, bahis. Arkadaşın bir konuda bahse girsin, sen zıt konuda bahse gir. Zıt konu doğru çıkarsa o kaybetsin. Zıttın zıttı doğru çıkacak olursa da sen kaybetmiş ol. Ondan sonra da... Aa! Her şeyi karıştırmayı nasıl başarıyorsun Harry? Çok basit. Ben 106 sikke bahse girmeye hazırım. Biz hep beraber senin evine geleceğiz ve sen her şeyi karına bizim önümüzde anlatacaksın. Eğer karın seni alnından öper şunu derse, benim yaşlı kocamı yaptığı her şey her zaman doğrudur. İşte o zaman biz sana yüz altın sikke öderiz. Ama bakın benim size verecek hiçbir şeyim yok. Bana Ne? Çünkü bizim kaybetme olasılığımız yok. <gülüyor> Ama benim karşılığında size verecek bir şeyim yoksa... ...iyi bir bahis olmaz bu. Hmm. Buldum. Ben kaybedersem siz bu bir çuval çürük elmayı alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kabul. Kabul. Hmm. Yaşlı adam... İki İngilizle beraber eve geri dönmüş. Karısı konukları memnuniyetle içeri davet etmiş. Günün nasıldı hayatım? Nasıl mı? Tuhaftı. Bayan Eriksenden birkaç bitki istemeye gittim. Bana güldü ve şöyle dedi: Sana verecek bir çürük elman bile yok. <gülüyor> Buna inanabiliyor musun? Kadının bir sürü parası var, ama bir tane bile çürük elması yok. Oh! Aaa! Sen atımızı satabildin mi? Çuvalda ne var? Evet sattım. Yola giderken atımızı bir inekle değiştirdim. Ne? Hayatım zavallı inek neden çuvalda? Ne? Hayır hayır hayır. İnek bende değil. Onu bir koyunla değiştirdim. Ya Çok düşüncelisin. Koyunun yünü kışın bizi sıcak tutar. İyi de o koyun çuvalda nasıl nefes alacak peki? Hayır hayır koyun bende değil onu bir kazla değiştirdim. A kaz ondan daha da iyidir. Komşularımızdan kaz için biraz yem isteyebilirim. Hayır hayır gerek yok. Ben kazı bir tavukla değiştirdim. Ya sen her şeyi düşünüyorsun. <gülüyor> Artık yumurtamız olacak. Ama hiçbir hayvan çuvalda kalamaz. ağzını açay Hayır hayır hayatım. Tavuğu içi çürük elma dolu bir çuvalla değiştirdim. İngilizler yaşlı adama gülmeye hazırlanmışlar. Karısının ona çok sinirleneceğini biliyorlarmış. Ya! İçi çürük elma dolu bir çuval mı? Sen o eski elma ağacını hatırladın öyle değil mi? O ağaç kuruduğunda nasıl ağladığımı hatırlamışsın. O ağacın bize bıraktığı o son çürük elmaya ne kadar çok değer vermiştim. Ben onu Bayan Eriksen'e göstereceğim. Onun bir tane bile çürük elması yoktu. Bende bir çuval dolusu var. Kimmiş daha zengin? Ooo <gülüyor> oh, kocacığım. Ben biliyordum. Benim yaşlı kocamın yaptığı şey her zaman doğrudur. <gülüyor> İngilizler sözlerini tutmuşlar. Fakir çifte yüz altın sikke vermişler ve onlara veda etmişler. Ah zavallı insanlar, bir at, bir inek, bir koyun, bir kaz ve bir tavuk kaybettiler hem de bir günde. Ah, sen bugün hiçbir şey öğrenmedin mi Henry? O yaşlı çift çok bilgiliydi. Bize çok önemli bir ders verdiler. Şöyle, atları çoktan gitti. Aynı şekilde inek, koyun, kaz ve tavuk da gitti. Ama... Onlar kaybettiklerinin ardından ağlamıyorlar. Onlar bize elimizdekilerle mutlu olmayı öğrettiler. İyi bir hayatın anahtarı bu değil midir? Ah, onu bilmek çok kolay. Bir anahtar bir kilit açar ama kilit olmazsa anahtar ne işe yarar? Yani o anahtar için yapılmış kilidi bir buldun mu onu kaybetme ve sonra iyi bir hayatın kilidini aç. Yani önce kilidi bulman lazım. Ah sen gerçek bir cevhersin dostum. Gerçek cevher. Hatırlat da bir daha sana hiç soru sormayayım. Olur mu? Oh! Ama sana hatırlatmayı unutursam ne olacak? Sana hatırlatmamı bana sen hatırlatmalısın. Ama benden sana hatırlatmamı istedin. Çünkü kendin hatırlamayabilirsin. O yüzden benim sana senin bana bir daha soru sormamayı hatırlatmamanı istemem gerekebilir. ha! <gülüyor> Ve böylece o fakir çift mutlu bir hayat sürmüş. Çünkü yaşlı adam her zaman doğruyu yaparmış.